Kaflette olan huzurların zikirle alakası yoktur. İnsan tek taraflı değildir razı cemaat. Tek olan yalımız Allahü'l-i Çok taraflıdır ama Allah. Tecellileriyle milyonlarca şekilde tecelli etmiştir. Allah zikreden aza ile beraberdir. Diğer razalar kaflettedir. Allah bu zikrede ve azanın hürmetine diğerlerini de mahfaz edin. Onun için, VALLAHU حَيْرٌ حَافِزَا مُلَّهُ İnsan denilen mahluk, Allah'ın ölüm denilen arıza ile yıkması, onun kurduğu şeyi mahvetmesi değildir. Efendim mahvoldu Allah kurduğu şeyi yıkması oldu. Mahvetmedi. Ölüm bir çözülmedir, çözülme. Ölüm insanın manevi benliğini halktan Allah'ın kendisine doğru çekmesidir. Çünkü ayet-i kerimede her şey hakka dönecektir enrezi. Ayet-i Ötede ona başka bir şekil verir ki, artık o bozulmaz ve yıkılmaz azıcına. Onun için bir hadis-i de eşyayı senin için, seni de benim kendim için yarattım diyor insanı. El insanı sırrı ve ena sırrı. Ben insanın sırrıyım, insan benim sırrıyım. Affetmek Allah'a yaraşan bir fazilettir. Çünkü insanı kendi için yaratmıştır. Yarattığı için affeder Cenab-ı evet. Allah. Kulun başına gelen musibetlerin kaldırılması yolunda yalvarışından dolayı onu sabırsızlıkla suçlandırır Cenab-ı Allah. Çünkü Allah'tan başkalarına şikayetten nefis men etmiştir Cenab-ı Allah. Efendim ya Rabbi kuyruğa gir. Bir hadis diyor ki, kulum bana bir şey için dua ettiği zaman ben onu geciktiririm diyor. Sabrını ölçmek için değil ben kulumun bana yalvarışının çıkardığı ses hoşuma gider diyor. Bir daha söylesin de hoşuz dinleyin diyor. Allah'ın Errahman Errahim oluşuna bak. Biz Köpek gibi birbirimizi kalmış. Ondan sonra belimiz ağrımaya başladı. Midemizde yara çıktı. Hadi camiye Allah'a düşünmeye başladı. Hele ihtiyarlıyım da namaza başlayayım. Bilmem ne olayım. Oğlum ya gençlikte Allah'ı bırakmazsan ihtiyarlıkta Allah beni daha Öyle bir sana bir fikir verir ki vakti kaçıramaz. Vakti kaçıramazsın, vakti Onun için Müslümanlar da bir lakır rızaha vardır, günden bile Gönülden gönüle, kalpten kalkıp dolaşıp gelen, akılları şaşırtan, ruha hoşluk veren vakalar, menkıbeler dinleriz, edelerimizden büyükletten. Veliler menkıbeti. Felan veli şöyle yapmış, felan dediği doğru yapmış. Memleketimizde çok, İstanbul'a gittin, dünyanın her tarafında. Bu vadide dolaşmak çok güldü. Bu yolda biliyorsunuz Mansur kellesini, besini, derisini bıktım. Bu renklerin, kokuların, güneşlerin, yıldızların zertop <gülüyor> olduğunu analiz. <gülüyor> yularını nefse kaptıranlar, bundan bir şey anlamazlar. Efendim, herif uçmuş, uçar ya, suyun üstünde yürümüş, yürür ya, bir kuş yüzüyor suyun içinde ördekle, saman yüzüyor da, koskoca insan niye yürümez. İlla altına mı batacak? Ancak aşk-ı ilahiyle yanan, kıvranan insanlar bunların kalplerinde seyredip anlayabilirler. Bunları seyredip anlayabilmek için Allah'ı memnun etmek lazım. Allah'ı memnun etmek isterken ne yapacaktır? Bir şeyler yap, namaz oruç bilmiyor onlar bu borcunu lan, onlar borcun, borcun. Allah'a memnun etmek için namaz, Allah'a memnun etmek için hac, Allah'a memnun etmek için oruç, Allah'a memnun etmek için ne oluyor? Bunlar zaten insanlık oğlum, bunlar insanlık. Hazir ben insan olacağım? <gülüyor> elbise giyin insan. Ulan zaten elbise giydiğim. Bu nedir? Allah'ı memnun etmek için aziz cemaat aklından çıkarma, doğruluktan ayrılma. Kaç ilyen yalan söylem. Allah bundan memnun. Çünkü, doğruluktan ayrılmazsan, Allah'ın kaza ve kaderine boyun eğilmesin. Yalan söylemezsen, Allah'ın her yerde hazır ve nazir olduğunu, mesela şah damarından daha yakın olduğunu, Ondan utandığın için yalan söylemediğini insanlar Yalan söyleyen adam, Allah'ın her yerde hafif ve nazir olduğunu bilmeden inkar eden ki münafiktir, onun ne? Hiçbir kabul kabuller. Allah doğrularla beraberdir ayet Servet içinde olup da onu kalbe sokmamak en büyük ibadettir. Allah da kendini yok etti. Onun aşkıyla dolmuş büyük insan olmaya gayret. Gençlikte Allah ile istibatını kesmeyen, ihtiyarlığında da Allah ondan istibatını kesmedi. Bir nevi, hükümete sadakatle çalışan adam, ihtiyarlayıp da tekavut oldu mu, hükümet onun parasını verir. emekli hayırdır. Onun için, ihtiyarladı mı, Allah'ın emeklilik sandığından sana gelir. Gelmesen bile zorlan seni namaza davet eder. Bu hal, bu dediğim hal doğruluktan ve yalan söylememekten, bu hal, saatte kalmanın, dinç ve faziletli olmanın en büyük sırrıdır. Sır burasıdır. Bu sırra kavuşanda da keramet hissi mevcudur. Fakat göstermeye utanır. Bu sözler söylenen sözlerdir. Değil mi? Söylenmeyenlerin veya söylenemeyenlerin esrarı bu söylediklerim dedi. Sözlerimiz teleskopla, laboratuvar aletiyle değil, başka bir şeyle anlaşılır ve gülümün. Öyle sesler vardır ki kulak alma, bu güzel sesleri duyuracak. Aksi şeda yaptıracak birinin bulunması lazımdır anıza, ara onu Sen Sende koku var, bu kokuyu alman için aksettirecek nurlu bir ayna bul. Kendini görmek için nasıl aynaya bakıyorsan, onun gibi bu Ayna olmadan kendini göremezsin. Sende gizli güzel ekmaları sana gösterecek bir yol var. Diyeceksiniz ki, bul ara diyor, bul ara. Bu kadar diyorsun. evet, bakın. bulara, o kadar, evet, bakmayız. Uzakta değil, yakında, kıldığın şeriat namazını, kalp namazıyla birleştirme kalırsın. Su bulunmadan köyde, buru düşeyen muhtara deli derler oğlum. Köye su getirecek, suyun membaını bulmadı. Bolu <gülüyor> düştü, unutamala niye gönderdiler. Onun için Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin <gülüyor> Allah'ın inayetiyle ki, bin şükür hepimize giydirdiği Resulün atlas kumaştan elbisesini kirletmeyin asıl. İşte bunu kirletmezden insanda fetih başlar. Fetih Kudretin bilinen sınırlısı. Ebenim falan adam benim içimdekini okuyor. benim ne yediğimi bildi. Bunlar keramet değil oğlum. Ebenim gitti geline geldi sen kötü ayolusun. Dört çocuğum var evet. Sen şunu müdür. Vay vay vay vay anasın. ulan bunda iş yok. Ben bunu Amerikalılar bana bir adres ben sana söyleyeyim onun ne yediğini ne konuştuğunu. Onda iş yok. İş, kendi olup da farkına varmadığın sendeki bir kıymeti ortaya çıkaran adamı arasın. Hadi oğlum şunu yap, düzelirsin diyen adama bak. Yoksa ben akşam şunu yedim, elimizin bilmem dört odası var, odanın sol tereğinde yeşil kitabın içinde bilmem kuş kuyu var. Bunlar Sen Sende olup da bilmediğin Kıymeti ortaya çıkaran adam akıcı hârif. Onun için Araplar derler, El-Ârif la yetekellem, vel-mütekellim la-yârif. Ârif olan adam söylemez, zülûti etmez. Vel-mütekellim, çok konuşan da la-yârif işi bilmez. Onun için kendi kıymetini bilir. Men-lem yekun insanen, la-yârif kaderel insan. İnsan olmayan insanın kadri nedir. Cismani olan dedim başlangıçta herkes eşittir, fakat ruhani olarak başkadır. Bu ruhaniyeti de Ali Umran suresinde Er-râsiûne fil-ilm kelimesiyle Cenab-ı Allah bildirmiştir. Razi diyor ki, Er-râsiûne fil-ilm kelimesinin hakiki manasını bilseydik bütün dünyada sırları anlamıştır.